Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.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 Onların rehberliklerini bu manada anlamaya çalışacağız. Duam şu olsun sizde de buna gönlümden bir amin deyin. İnşallah konuşanı olsun. O kendini anlasın, Biz de dinlemiş olalım. Celil İbni Abdullah Yemen'in Beceli kabilesine mensup. Meşhur bir kabiledir. Onun için de Beceli nispetiyle anılır. Yemen'den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 ara ara gönderiyor onu Yemen'e. Yemen'de tebliğ çalışmalarında bulunuyor. Kendisi içmiş imanın şerbetini, şimdi başkalarına içirecek. Gidiyor geliyoruz, her geldiğinde efendimizin karşısında soruyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam: "Ne yaptın, ne içeriz?" Yarasülallah öyle bir hale geldi ki Yemen her sokağından her caddesinden ezan sesi yükseliyor. Seviniyor efendimiz. Bugün yine soruyor. Seviniyor. Arkasından duygulanıyor. Merak ediyor. Ceren İbn Abdullah. Niye duygulandın ya Resulallah? Çok güzel haberler getirdin bana iyice. Sen şundan da bana haber ver.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 el kaldırmayı öğrenmiş ya anında tamam ya Resulallah diyor hemen 150-200 kişilik bir seriye oluşturuluyor Efendimiz kendisi yolcu edecek o seriyeyi ayakları Allah yolunda cihat yolunda tozlanacak olan o mücahide Efendimiz aleyhissalatü vesselam eşlik edecek bir miktar yürüyorlar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 Adını bildiğimiz on bin sahabi içerisinde beni Haşim'den olmayan, beni Abdülmuttalip'ten olmayan, Ali'nin ve Fatma'nın çocuğu olmayan iki ismi benim ehli beytimdendir kendi evinin halkı saymıştır. O iki isim kim? Biri İranlı Selman, biri Yemenli Celis. Başkasına nasip olmamış bir şeref bu. İranlı Selman'ı biliyorsunuz. Selman'ın farisi, hendek kazvesi sırasında düşman orduları geliyor. 12 bin kişilik büyük bir ordu. Efendimiz istişare ediyor sahabe ile. Nasıl karşılayalım bu orduyu? Herkes bir görüş söylüyor. Söz sırası Selman'ın farise geliyor. Diyor ki Selman'ın farisi. Ya Rasulallah.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 Genişlikte dört buçuk metre derinlikte. Akıl alacak bir şey değil. Görseydik ancak anlardık. Bu görüşü benimseyip Müslümanlar hem de kazmaya başlayacakları zaman fikir Selmanı Farisiden çıktığı için herkes Selmanı kendi ekibine kendi grubunu almak isteyecek çünkü 3000 bin kişi efendimiz 30 arlı ekiplere ayrılmış herkes Selman bizden Selman bizden diyor son sözü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Selman minne ehdi Selman bizdendir ehdi beitimizdeniz Ahmet bin Hamber müsnedinde aktarır.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 Ehli olan biri Hz Ali'nin değer ve kıymetini bilmez mi? Ehli beytten olan biri Hazreti Ali'nin haklılığını bilmez mi? Onun için soruyorlar ona celil diyorlar niçin inzivaya çekildin? Beni inzivaya sokan ve selam efendimizden duyduğum şu hadistir. Neymiş o hadis? İman edenler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 Onlarca kaynaklarda geçen hadisler bunlar. Diyor ki Celil İbn Abdullah bir gün aleyhissalatü vesselam efendimizin meclisinde oturuyorduk. Hepsi de Mudar kabilesinden olan bir topluluk girdi mescide. Öyle fakirdiler ki o insanlar elbiselerinden hallerinden fakirlikleri anlaşılıyordu.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 Huzeyfe İbni Yeman var. Ben varım, Efendimiz var. Ve diğer sahabilerden bir miktarı var. Yürüyoruz. Hepimiz de devenin üstündeyiz. Bir baktık ötelerden devenin üstünde biri bize doğru geliyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz o geleni bize gösterdi. Şu geleni görüyorsunuz değil mi? Büyük bir tevazuyla.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 Kim bu kokunun sahibi ise kalsın abdest alsın der. Cerir İbn Abdullah yavaşça Hazreti Ömer'in yanına yaklaşır. Ey Ömer'dir, hepimiz abdest alsak daha iyi olmaz mı? Bir anda Hazreti Ömer sarsılır. Çünkü bu tavır efendimiz Aleyhissanatü vesselam'ın tavrıdır.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 İmanın hizmetine sun ki Ehli beytten sayılasın Aslında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Celil İbni Abdullah'ı selman -ı Farisi Ehli saymasının Böyle bir hikmeti olsa gerek İstiyor musunuz Ehli olmayı Yolgudur Elinde nimet ne varsa Cemal mi Mal mı ilim mi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 tanıyacağının müjdesini onlarca hadiste bize veriyor. 4. Çağın putlarını Hazreti Celil gibi kıl ki peygamberi rahat ettirebilesin. O günkü putun adıydı Zulhulasa. O günkü putun adıydı Lat, Uzza, Menat, Hubal, Isaf, Naile. 21. yüzyıldasın. Putun başka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 Futu dışarıda arama. Kut senin için bazen makamdır. Kut senin için bazen karşı cinstir. Put senin için bazen televizyondur. Kut senin için bazen futboldur. Kut senin için bazen internettir. Bilmem ne beladır. Eğer sen Allah'a kulluk yapıyormuş gibi bu hassasiyetle onun yerine başka bir şey koyduysan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 Allah değerini daha da âli etsin inşallah. Sekiz. Başkalarının ayıplarını, kusurlarını ört ki merhamete muhatap kılınabilesin. İstiyor musun ayıpların örtülsün? Gördün bir kardeşinin ayımını. Kulis yapma. Dedikodu yapma. Tecessüz hele hele hiç yapma. Yum gözünü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 bir buçuk milyar olarak ashabın arkasından haşir meydanına yürüt. Ve bizleri ve vesselam efendimizin mübarif ellerinden takdim edilecek suyu muhataptır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Cerir İbn Abdullah'ın hemşerisi olduğunuzu bir daha size hatırlatıyorum. Geleyince yürüyeceğimiz Gereğince Risaletin davasına hizmet edeceğinize dua ederek, duaları da bekleyerek helallik istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Merekatuhu. Sayın hocamıza, bu değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı teşekkür olsun. Efendim bu güzel konuşmadan sonra, Hani bişim sıfır atmamak için çok kısaklaşıyorum. Hocam, benim anladığımı söylüyorum. O 10 mesaj sayılıyor sonunda gençler. Notladığınız neydi? Ben ne anladım biliyor musunuz? Yani benim duam olacak. Hani veda kütbesinde Allah her diyor. Ben size terbiye ettim mi? Müslümanlara diyor, sahabeler diyor, ben size Allah'ın emirlerini tebliğ ettim mi? Tüm sahabeler diyor, sen hakkıyla bize tebliğ edin. Ve Allah'ın resimine diyor, Allah'ın şahidi ol. Allah'ın şahidi ol, Allah'ın şahidi ol. Şimdi bu değerli derneğimiz, Hacim Tebniy ve Hakk'ın Mezunları ve Yönülleri Derneği. Büyük bir iş, büyük bir hizmetliklerine ben aşırıları terbih ediyorum. Daha sonra Siyah araştırmaların yerleşecek İstanbul'da. Zaten bu programı Türkiye'nin ve Tunç danaylığı üzere 82 ilde inşallah devam edecek ve tekrardan Fana falan, falan seyredeceksiniz. Ben Allah'tan şunu diliyorum. Rabb'im amacımın güvenen Amin deyip ben de daha isterseniz bile dizaynı İçinden ediliyorum. İçimden yarıda gibi söylüyorum. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Muhammed elin hocaların sayısını altısa. Amin. Allah için ve. that I